dün dün bakayım. Allahu ekber. Şeytanı raciim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 0203. 02. Evet, 0203. Yani Mart ayının 2008 <gülüyor> Pazar günü yine kalıcıktız. Dersimize kaldığımız yerden devam edelimshallah. Dersimizin mevzu bilindiği gibi Kasas suresiydi, 20. cüz, 28. sure e kaldığımız ayet-i de 9. ayet-i 10. ayet-i e Burada bilindiği gibi <gülüyor> Cenab-ı Hak mertebe-i museviyetin bazı özelliklerini anlatmakta. <gülüyor> Birçok e, surelerde de belirtildiği gibi Museviyet mertebesinin hakikatleri dönem dönem değişik oluşum ve evreleriyle <gülüyor> belirtilmekte. Burada ise e, Museviyet mertebesinin e, hakikatlerinden doğumunu e, göstermekte. <gülüyor> Daha evvel de okuduğumuz gibi doğduktan sonra Mısır'da yaşadığı 40 senelik süre içerisinde Mısır'dan çıkışını da bildirmekte. Bütün bu gördüğümüz oluşumlar bizlerin de seyri süluku içerisinde küçük küçük bölümlerle de olsa aşılması gereken, yaşanması gereken haller olduğunu bilmemiz icap etmekte. Yani burada ve diğer surelerde bahsedilen diğer peygamberlerin hayat hikayeleri sadece onlara has bir süreç olmayıp bütün ümmeti Muhammed'e ait birer bölüm, birer bilgi olması gerektiğini bilmemiz icap etmekte. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'dan itibaren Hz. Resulullah'a kadar gelmiş olan süreç ee, bu daha evvel de belirttiğimiz gibi bütün insanlığın yaptığı bir seyir yani bütün insanlık müddeti içerisinde yaptığı tek seyir-i sülük yani Allah'a gidiş yolunda burada bütün bireyler bir bütün birey olarak hakka ulaşma, mirac etme hususunda birlikteler ee, bunların bu seyir sülükün ikincisi olan insanın bir ömür boyu sürdürdüğü Seyir-i her bir peygamber hazretinin e, hikayelerle belirtilmiş olan kısımları bu sürecin bölümlerini oluşturuyor. Şimdi burada dinlediğimiz ve dinlemeye gayret ettiğimiz anlamaya gayret ettiğimiz Museviyet hakikatlerinin bu bölümlerini bizler kendimizde bulmaya çalışalım. Yani burada belirtilen hadiseleri, işte hikaye türü bilgileri ee, geçmişte yaşanmış bir hadise olarak belirtilen bu bilgileri biz günümüzde kendimize aktarmaya çalışalım. Böyle yaptığımız süre içerisinde Kur'an-ı Kerim'e bir sahip olmuş oluruz. Aksi halde Kur'an-ı Kerim bizim dışımızda bir varlık, bir kitap olmuş olur. Biz sadece, sadece ona dışarıdan bakan bireyler oluruz. ki insan ve Kur'an kardeş olduğundan ayrıca bir batın kardeşi olduğundan İkisinin birbiriyle müşterek yaşaması, müşterek çalışması gerekmekte. İnsan bu müşterek yaşamın zuhur mahalli, yani tatbikat mahalli, Kur'an-ı Kerim'de bu tatbikatın ilimlerini, bilgilerini, bölümlerini, evrelerini bizlere bildiren, bugünlere kadar taşıyan elimizde bir proje, bir program. Bir program olur da uygulanmazsa o dosya içerisinde kalır programın uygulanması içinde bir sahaya ihtiyaç var o saha evvela kendi beden mülkümüz, beden toprak varlığımız ondan sonra da bu, bu bedenin de içinde yaşadığı bu dünya alemi ve mani alemin bunların hepsi buralarda yaşanması gerekiyor yani <gülüyor> o mertebelerin bilirlilik bilinmişlik e, irfaniyetiyle, hakikatiyle şuurlanmamız, şuurlanmamıza inmesi gerekiyor. İşte buradaki ayet-i de Sezullah Ve esbaha fuadu ümmi Musa fargan ve esbaha sabahladı, sabah oldu ki <gülüyor> fuadu ümmi Musa e, Musa'nın annesinin gönlü sabahladı ki nasıl fargan bomboş olarak sabahladı neden böyle bomboş sabahladı hani oğlunu bir kutuya koyup daha koyup mil bırakmıştı yani oğlu ile daha evvel dolu olan gönlü oğlu kucağından bittikten sonra hem kucağı bomboş sabahladı hem de gönlü bomboş sabahladı nereye çünkü neden o şeye bir meçhule gidiyordu Tabii ki meçhule giden bir varlık hakkında onu kaybeden kişinin gönlü bomboş olacaktır. İn kādet le bihi en rabatna ala kalbihe nerede ise yani o bomboş kalan kalbi Cenab-ı Hak oraya bir bağ vurmasaydı Ala kalbihe", onun kalbi üzerine bir sağlamlık vermeseydi yani bir güven Cenab-ı Hak'a güvenmeseydi Cenab-ı Hak onun kalbine bir e, mutmanilik vermeseydi minel, e, müminin", inananlardan olmazdı yani belki isyan edecekti ama Cenab-ı Hak onun kalbinin üzerine bir huzur bir güzellik vurdu o huzur güzellikle kalbini de Hakk'a oğlunu da Hakk'a teslim etti böylece huzur buldu vekaletlü <gülüyor> lühühdihi bunun üzerine kız kardeşine dedi ki Kushi onu izle yani e, şeye at, koyduktan sonra onu mil nehrine Musa aleyhisselam'ın sandığa koyup da mil nehrine bıraktıktan sonra Kalbi de bomboş kaldıktan sonra Musa aleyhisselamın annesinin ve de Cenab-ı Hak onun kalbine bir iman vermesi dolayısıyla fazla üzüntüsü kalmadı. Ama takip etmesini istedi Musa aleyhisselamın kız kardeşine ve Kusrah'i onu izle dedi ve besuret e, bihi kız kardeşi de onu gözledi on künebin yani uzak bir yerden kendini hissettirmeden gösterdi göstertmeden izledi. Vehün layesurun onlar bunun farkında olmadılar. Yani bir başkaları Kız kardeşinin Musa'yı Nil Nehri'nde giderken gözlediğinin farkında olmadılar. Ve aleyhil merad ve ee, onu işte bilinen şekilde alıyorlar içeriye bu çocuk hani daha evvel geçti ya bizim göz aydınlığımız olur gibilerdi. onu alıyorlar içeriye ve süt emzirmeye çalışıyorlar ee, Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve harramna aleyhi On üzerine biz süt emzirmeyi haram kılmıştık neden? min kablü önceden lekalet dedi ki o kız kardeşi, takip eden kız kardeşi belki o gün oldu, belki daha sonraki günlerde nereye gittiğini öğrendi kız kardeşi ve onlara dedi ki hel edullüküm, ben size delalet edeyim mi? Ala ehlihi beyti, bir ev yani bir kişiyi delalet edeyim mi? Yani size tavsiye edeyim mi? Yani Musa aleyhisselamı, Musa çocuğa süt emdirecek kişiyi size delalet edeyim mi dedi. Çünkü onlar birçok süt annesi buldular ve Cenab-ı Hak mübahede belirtti ve harremle aleyhil merad'a süt emziren kadınların onları haram kıldı. Yani yabancı diğer kadınların sütünü haram kıldı ve almadı Musa aleyhisselam çocukluğunda hiçbir sütü emmedi. Yani. Bu hali işte öğrenen, takip eden o hadiseleri kız kardeşi, ben size bir delalette bulunayım mı dedi. Yani bir delil göstereyim, yani bir tavsiyede bulunayım mı dedi. hala ehli yani bir ev halkına yekfülü nefü, leküm ve ben ona kefil olurum sizin için, ona kefil olurum dedi. Ve humlefü khasihüm ve ben onun için öğütçülerim, öğütçülerdenim dedi kız kardeşin. Yani size tavsiye, öğütten kasıt da burada. Tavsiyede bulunurum, bulunuyorum ve ben size kefil olurum bu hususta. Yani onlar doğru kimselerdir, iyi kimselerdir diye. Şimdi böyle devam eden hadisede biz yerimizi nerede bulacağız? Bu hadisenin içerisinde biz neresinde olacağız? Bunun Musa var, Musa'nın işte sesi var, oğlu Musa çocuk var, Musa'nın annesi var, Musa'nın oğlu var ve gittiği bir yer var ve de bir kardeşi var. Şimdi biz bunları nerede, nasıl anlayacağız? Şimdi burada Musa'nın annesi dediği aslında bizim nefsimiz, yani bizdeki var olan nefsimiz, nefsi kül. Nefsi emmare, nefsi levame şekli değil de nefsi kül olan, annelik vasfını taşıyan nefsi küllünüş. Nefsi külden bir, o mertebede Musa diye bir çocuk dünyaya gelmekte. Bu nereden gelmekte? İşte Museliyet hakikatlerini idrak etmeye başladığımız zaman bizde o mertebe uyarılmakta ve oradan bize gelen ilahi tecellilerle oluşumlarla Bizde bizde yeni bir boyut yeni bir bilgi kanalı açılmakta. İşte o kanalın açılması yeni bir çocuk hükmünde. Musa da bakın ümmi Musa, bu hadise de anneye bağlı olduğu geçiyor. İsa da ümmi İsa, Mesihübüni İsa diye geçiyor. O da yani Meryem oğlu İsa Mesih diye geçiyor. Burada da hep anneye bağlı olarak doğuyorlar. İşte o Musa denen çocuğu biz zuhura getirdiğimiz zaman yani belirli bir Museviyet mertebesi idrakine başladığımız zaman Nefsi Emmari'nin korkusundan onu gizlememiz gerekiyor. Nefsi Emmari zaten o çocuğu arayıp öldürmek için uğraşıyor. Yani Museviyet, Museviyet mertebesinden gelen bilgiler bize manevi bilgiler, anlayışlar, idraklar Nefsi emmare tarafından bozguna uğratılmaya, bozulmaya çalışılıyor. Yani o museviyet makamının varlığımızdaki yerine yerine oturtulmaması gerekiyor. Yani o mertebeyi bozması gerekiyor. Tabi Nefsi emmare de kendi işini yapıyordu. Her ne kadar soru gelebilir oraya geldiğimizde Nefsi emmarenin hükmü üstümüzden geçmedi mi şekliyle Evet bazı bölümlerde geçmiş olduğu halde Museviyet hakikati üzere geçmemiş olduğundan yeniden Nesevvare ortaya çıkabiliyor sahneye çıkabiliyor. Çünkü Nesevvare ölmüyor. Belirli bir şekilde terbiye altına alınıyor. Ölmesi de mümkün değil zaten. Bu devrede onun tekrar şiddetlendiğini görüyoruz. Yani Museviyet mertebesinde onun tekrar şiddetlendiğini ve isminin Firavun olduğunu, Nefs-i isminin Firavun olduğunu görüyoruz. İşte bu iç çekişmelerimiz bizim tamamen birey varlığımızda yaşanan iç çekişmelerimizi anlatıyor. O zaman surette olan hadiseler, bugün tabi yeni bir Firavun, yeni bir Musa'nın gelmesi diye bir söz konusu değil. Ama bu mertebelerin yaşanması söz konusu. O zaman bunların bireyde yaşanması, açığa çıkması, tecrübelerin yapılması da bu hususlarla ancak mümkün olabiliyor. Lev en rabatna ala kalbihe eğer onun üzerine e, vurmasaydık, yani iman hakikatini göstermeseydik, yani o kişi imani manada bir güvenceye sahip olmasaydı burada çok zorlanırdı. Çünkü o velidi kalbini bir müddet gizlemek zorunda kalıyor. Nereye gönderiyor onu? Deryaya, nehre. Yani deryaya gönderiyor. Yani hakka teslim ediyor. Deryaya atması suretiyle Hakk'a teslim ediyor. İşte e, Musa'nın e, kız kardeşi olan yani e, nefsi külden meydana gelen diğer bir kardeşi olan e, Musa'nın erkek olmadığı için oraya fazla musallat olunmayan kızları hani hayatta bırakıyorlardı ya Şiravun ve avanesi erkekleri öldürüyorlardı İşte onlara pek dokunmuyor çünkü nefs-i hizmet ettiği için ama buradaki o kız nefs değil de Musa'ya hizmet ediyor ve takip ediyor onu. Ondan sonra işte bir nereye gittiğini görüyor. Firaun sarayına. Yani nefs öldürmek üzere 40 bin kişiyi kıydığı kişiyi kendi kucağında büyütmeye başlıyor. O kadar mühim hadiseler. Ve bunun üzerine <gülüyor> Musa ismindeki o olan Velidi Kalp sadece kendi annesinin sütünü içiyor. Bakın, başka sütleri içmiyor. Bu ne demek? Süt, mane aleminde ilim olarak yorumlandığından, yani bir kimse nereye bağlı ise oranın ilmini alması gerektiği, burada açık olarak belirtilmekte. Yani bir kimse nereye mütecib olmuşsa, oranın ilmini alarak büyümesi tabi neticeyi doğurmuş oluyor. Bakın, Öz anne sütü gerekiyor yani başka annelerin sütünü yani başka e, yerdeki e, toplumların, mürşitlerin yahut ilmini alamıyor. Böylece yasaklanmış oluyor bu şekliyle. Yalnız tabi bu <gülüyor> mutlak manada oralara gidilmeyecek, gelinmeyecek gibi mesele değil, dinleyici vasfıyla seyirci vasfıyla başka yerlere gidilebilir ama süt içme vasfıyla gidilmesi doğru olmaz. Çünkü iki süt birbirini bozar. Yani değişiktir sütler. Bakın ve harremna aleyhi meradu'a Süt emziren kadınlardan kadınları onlara haram kılmıştık. Yani bir başka yerden ilim almayı haram kılmıştık. Harama kadar vardır bir ifadeyle belirtiliyor ki çok mühim bir hadise ve bunun üzerine kız kardeşi diyor ki ben bu sütü verecek bir yere tekefül ederim yani size delalet ederim, gösteririm demek suretiyle işte kişinin bağlı olduğu gerçek nurşidini haber vermesi oluyor bakın yani. ve de ondan sonra annesi ona süt emzirmeye başlıyor Bunun üzerine <gülüyor> Ferdet Nafu ala ümmihi ve biz onu annesine reddettik yani gönderdik döndürdük. Ne oldu böylece kalbi e, biraz endişeli olan e, Musa'nın annesi oğlu kendisine verilince onu kendi sütüyle beslemeye başladı. Ama annesi olduğunu e, çevredekiler bilmiyordu. Sadece bir süt veren insan diye bakıyorlardı. Bunun üzerine <gülüyor> Key Takarra Aynuha Velat Tahsin, yani işte böylece <gülüyor> gözünün aydın olması için ve üzülmemesi için, hani üzülüyordu ya. Key yani ne sebebiyle Takarra Aynuha. Yani gözünün aydın olması için Vela tahem üzülmesi için veli tame en va Allah hakkun ve Allah'ın vadinin hak olduğunda bilmesi için yani bir derviş bir mürşidine gerçek manada ulaştığı zaman bir vakıma annesinin de çocuğunun da diye gözü aydın olmuş oluyor. Ve aleme en nevadallah Allah'ın vaadinin hak olduğu da ortaya çıksın diye. Ve ancak şu kadar ki eksarafım la yalemun ancak birçok kimseler yani çoğunlukta olanlar bunu bilmezler diyor bak ayet kervanı ne kadar açık. Birçok kimseler. Ve ancak şu kadar var ki eksarafım onların çoğu. La ya'lemun. Bu hususu bilmezler. Burada tabi firavun ve avanesi diye bu hususu bilmezler. Ve hakikaten de öyle. Cenab-ı öyle güzel sistemler kurmuş ki nefs dahi bunun farkında değil. nefs mani olmaya çalışıyor iken ama Cenab-ı öyle sistemler veriyor ki o çocuğu yani mertebeyi, i museviyetin çocuğunu onu eğitecek olan kişiye gönderiyor ve birçok kişiler çok kişiler de bunun farkında değiller kim farkında bu işin ancak tevhid ehli bu işin farkında arifler farkında bilenler farkında aksi halde e, irfan sistemi içerisinde olmayan diğer grupların hiçbir de bunun farkında değiller ne yapalım ki öyle ama bize lazım olan içinde bulunduğumuz hali iyi değerlendirebilmek. Belamma vakta ki belaga bulu erdi. Eşittehu ve estera ateynahu hükmen ve ilmen. Bakın. Belamma vaktaki ki zaman geldi belaga o kişi buluğa erdi. Buradaki buluğa erdi. Yani yaş olarak işte 15-16-18 yaşlarına mı geldi? Fiziki beden olarak yoksa e, idrak ve şuur manasında buluğa mı erdi? Tabi bunun her ikisinin de olması zaten gerekiyor. Yani <gülüyor> Ümmi Musa e, e, oğlunu büyüttü süt verme devresi geçtikten sonra o süt anne diye ayrıldı. Yani öz annesi evet. diye bilinmedi ama görevi bittikten sonra artık onu aldılar elinden. Ee, ama Musa aleyhisselam e, herhalde bunu sonradan öğrendi. Yani süt emziren süt annesini öğrendi. Ee, kendi annesi de olduğunu öğrendi. Şimdi orası da gelecek bu da ayrı bir konu. <gülüyor> yani Musa aleyhisselam Beni İsrail'den olduğunu öğrendi mi? Yahut ne zaman öğrendi? Çünkü gizli diye ya, yani sakladılar diye ya. bu da ayrı bir konu. Bak vakta ki bela <gülüyor> da yani bula erdi, de hu erginliğe erdi. vesteva ve istiva etti. Yani e, tesviye edildi, düzgünleşti yani kemale erdi. Ateynahu bakın burada şimdi hadiseler anlatılıyor, anlatılıyor. Bu hale gelince Ateynahu verdik. Biz verdik. Neyi verdik? Hükmen ve ilma hüküm yani hikmet ve ilim verdik. İşte Şiravun'un çevresinde orada yetişiyorken Firavun gibi yetişmiş olan bakın Kıpti ve Firavun hanedanının ilmiyle, bilgisiyle her şeyle, tahsiliyle yetişmiş olan bir kimse. Yani tam Kıptilik ilmiyle, bilgisiyle yetişmiş olan bir kimse. Ama Cenab-ı Hak biz ona verdik Neyi? hükmü ve ilmi demek suretiyle Musa Aleyhisselam'ın iç bünyesinde kendi hususiyetleri içerisinde başka bir tahsilinin başka bir ilminin, başka bir hususiyetin özelliğin olduğu açık olarak belirtilmekte ve de için dışa hakimiyeti dolayısıyla dışarıda almış olduğu eğitimin kendince kullanılmaması ve geçersiz olması, Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu hikmet ve ilmin kendi üzerinde faaliyete geçmiş olduğu anlaşılmakta. İşte bu da kırk yaşlarında olduğu bir sürede denmekte. Çünkü o yaşta Mısır'dan çıkıyor. Şimdi yavaş yavaş Mısır'dan çıkışına geliyoruz. Buraya kadar olan hadisede Musi'yeviyet mertebesinin Musevet mertebesinin, Musevet mertebesini yüklenecek, yüklenecek kişinin kimliğinin oluşması. O oluşmadan bu seyirleri zaten yüklenemez. Yani Ademiyette işte Şiit, İdris, Hud gibi, Nuh gibi, İbrahim gibi Peygambera Merakibini kişi yüklenecek, bunları idrak edecek. Ve bunların üzerine de mertebe-i yüklenecek. Ki mertebe-i muhseviyeti ulul azim bir mertebe olduğundan oldukça ağır bir mertebe, tenzih mertebesi çünkü. Ve de hayat hikayesine de baktığımızda 40 yıl sahralarda dolaşmaları var, Mısır'dan çıkışları var. Tekrar eski Kenan iline yani asıllarına dönmekleri var. Büyük bir serüven geçirmekteler. Bilindiği gibi yollarda mucizeler var. Dokuz mucizesi var. Bunu kaldırabilmek için de bir altyapının olması gerekiyor. İşte Cenab-ı Hak hüküm, hikmet ve ilim ile onun ona bu bilgileri verdiğini belirtiyor bu ayet-i kerimede. Hikmet bir şeyi yerli yerinde kullanmak demekmiş. Hakim isminin de zuhuru olarak. ilimde de zaten malum bir şeyin de, aslı ve hakikati itibariyle bilinmesi. irfaniyetle bilinmesi. Yoksa ezbere bilgiler değil burada. E, demek ki <gülüyor> Museviyet mertebesinin ilmi ve bu ilmi kullanmaktaki hikmetleri vermiş Musa Aleyhisselam ve kezalike nezil muhsinin işte biz böyle muhsin ihsanları bu güzellikleri onları ödüllendiririz. Bu güzellikler onlara veririz. Ve kezalike işte böylece zil muhsinin ihsan sahiplerini ödüllendiririz. Yani cezalandırırız. Bakın. Nezil muhsinin muhsinin evet böylece cezalandırır. Ceza karşılık manasının olduğundan ödüllendiririz diye belirtir Cenab-ı Hak. Şimdi Musa Aleyhisselam'ı bu yaşa kadar getirmiş olan bu ayetler bundan sonraki bir özel yaşantısına girmekte ayet-i kerimeler. Cenab-ı Hak bize bildirmekte. Ve dahalel medinette ala hini gafletin min ehlihe ve dahalel medinete medineye dahil oldu yani medine derken Mekke medine oradaki medine değil medine şehir manasına buradaki <gülüyor> Mısır'ın baş şehri neresiydi kahire <gülüyor> Medineyi kahireye dahil oldu yani medine kahire şehrine dahil oldu medine şehir demek Medi kahire şehrine dahil oldu Demek ki onlar şehrin biraz dışında bir sarayda yaşıyorlarmış. Ee, zaman zaman o oh, şehre girer çıkarmış. Tekrar şehre girdiğinde, kaleleri var o zaman işte kaleye girdiğinde ve dahalel medinete, medineye dahil oldu. Alâhîni gafletin, o medine halkı uykuda oldukları bir zaman. Sabah gece yarısı belki erkenden kalktı gece sabah karanlığında gitti min ehlihe oranın halkı gaflette uyku vaziyetindeyken fevecede fihe orada bulduğu iki kişi racüleyni iki erkek kişi buldu yakta tilani bu iki kişi dövüşüyorlardı kavga ediyorlardı sabah şehre girdiğinde herkes sükunet içerisinde çarşılarda caddelerde daha kimseler yokken bakıyor ki karşıda iki erkek kavga ediyorlar birbirleriyle dövüşüyorlardı. Her ze min bunun bir tanesi kendi tarafından idi. Ve haza min aduvihi diğeri de onun düşmanı tarafından idi. Şimdi a etkermeye baktığımız zaman kendi şi'atihi, kendi topluluğundan olduğunu bilmesi, Musa Aleyhisselam'ın artık o devirde Beni İsrail'den olduğunu, bilmiş olduğunu gösteriyor zaten. Ama yaşının hangi e, derecesinde, hangi yaş durumunda öğrendi, onu bilemiyoruz ancak e, gençliğinde bunu öğrendiği anlaşılıyor. Yani kardeşinin, Harun'un kardeşi olduğu, akrabaları olduğu, Beni İsrail'den olduğu zaten bebekken daha tabutunda yani o koydukları zaman ne diyorlar ona sandığına koyduğunda Beni İsrail dokumaları üzerinde olduğundan yani sargı bezleri Beni İsrail dokumalarından olduğundan zaten orada biliyorlar onu Beni İsrail'den olduğunu. Belki işte daha sonraki devrelerde akrabaları kendilerine tanıtılmış olabilir. Şimdi Mısır'dan döndükten sonra eğer tanımamış olsa kardeşi Harun'u nasıl kendisine yardımcı olarak isteyecek? Yani biliyor daha gitmeden evvel ki Firavun'un karşısına çıktığı, çıkacağı zaman onu yardımcı istiyor. Ve her min aduvihi diğeri de onun düşmanından idi. Festegâ <gülüyor> şehülzimin şi o kimse ondan yardım istiyor yardım istedi yani kendi topluluğundan olan kimse Musa'dan yardım istiyor yani sıkıntıdaymış dövüyormuş ve veya alellezimin adıhi yani düşmanın üzerine yardım istiyor ya Musa bana yardım et diye ondan yardım istiyor Tevâ kelse Musa takadı aleyhi ve Musa aleyhisselam ona bir yumruk atıyor ve kada işini bitiriyor aleyhi onun üzerine yani bir yumruk atıyor Musa aleyhisselam alnına göğsüne ayırmak için o da sırt üstü yere düşünce beyin kanamasından ölüyor Kale heze min ameli şeytani. Bunun üzerine bu heze <gülüyor> bu cidden şeytanın işi ameli şeytan dedi ve innehu adızın mudilü müdîin. "İnne baqaka ed bir düşmandır, mudille'n bin açık saptıran bir düşmandır." dedi. Yani vurduğu öldürdüğü kişi Bunun üzerine kale e, dedi Musa aleyhisselam: "Rabbim inni zalemtu nefsî, ben nefsime zulmettim." Yani onun niyeti ayırmak olduğu halde e, vurduğunda arkasız düşüp de beyin kanaması geçirdiğinden öldüğünden kendini zalim olarak gördü, zulmetmiş olarak gördü ve bunun üzerine eee dedi Rabbi inni zalemtu nefsî. Muhakkak ki ben nefsime zulmettim. Babamız da ne demişti? Rabbena zalemna enfusenâ. Bak. Burada onlar ikisi olduğu için çoğul olarak zalemle biz zulmetti. Burada da tekil olarak nefsi zalemtü nefsi, nefsime zulmettim dedi. Yani haksız yere bir adam öldürdüm dedi. Fasirli fegafere lehu ve böylece de e, günahından istiğfar etti ve e, fegâ ferah lehu Allah da onu bağışladı. Yani bu özrü üzerine Cenab-ı Hakk onu bağışladı. İnnehu ve Gafurur Rahim. Zaten Cenab-ı Hak muhakkak ki Gafurur Rahim, rahmet edici ve günahları örtücüdür diye kerime devam ediyor. Şimdi Musa Aleyhisselam biraz dolaşmak için saray hudutlarından çıkıp şehrin hudutlarına girmekte bu şehrin hudutları da sabah olduğundan daha henüz şehir uyanmamış bu arada iki kişi kavga etmekte bu iki kişi kavga ettiği yerde de birisi kendi toplumundan birisi de diğer düşman toplumundan kendi toplumundan olan kendisinden yardım istemekte o yardımı yaptığı zamanda karşıdaki düşman tarafında olanın ölümüne yol açmasından Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Ben nefsinin zulmettim Cenab-ı Hak'ta orada onun bu niyazı üzerine affetmiş oluyor. İşte demek ki biz de Şirao'nun <gülüyor> emrarının sarayında yaşarken dışarıya çıkıp şehre girmemiz gerekiyor. Bu şehirden kasıt bizim vücut şehrimiz. Çünkü bu vücut binasında, vücut şehrinde düşmanlar da var, her şey var taraftarlar da var karşı taraftarlar da var burada bir başka esma ile e, tanışıyor bu esma e, <coughs> celal esmalarından bir esma belki celal ile cemal esmaları karşılaşınca Cenab-ı Hak celali, nefsi manada olan tarafı ortadan kaldırmış oluyor Musa aleyhisselam çalışmasıyla. Ve bunun üzerine <gülüyor> devam ediyor. Yani Füel Gafurur <gülüyor> Rahim kale dedi Musa aleyhisselam Rabbi bima en'amte aleyye felen eküne zahiran lil mujrimin. Ve en ante kâle dedi ki Rabbi Ey benim Rabbim, bıma şu şekilde en ante bana lütfettin, verdin, aleyye ben üzerine felan zahiran ben artık bundan sonra arka çıkan olmayacağım kime lil mücridin günah işleyenlere arka çıkan olmayacağım dedi. Orada e, farkında olmadan kendi kalbinde olan birisine yardım etti ama baktı ki o. E, bozucu bir kimse pişman oldu yaptığını ve ondan sonra böyle bir şey yapmayacağım dedim. F esbah filme diyeti kafen o oradan e, şeye gidemedi yani saraya e, dönmedi fa asbaha yine sabah oldu fil medineti yani o, o, o şehrin içinde sabah oldu haifen korkaya <gülüyor> korkarak yeterakkabu <gülüyor> gözetleyerek fe izellezi ten sarahu bil emsi istasrihu tekrar e, ertesi gün yani o gün orada öyle kalıyor ertesi gün e, tekrar feyzellezis tensarafu ondan yardımışı bilemsi dün kendisinden yardım isteyen kişi tekrar ertesi gün gene yardım istiyor kale leh musa bunun üzerine musa dedi ki inneke le gaviyyün mübin sen elbette açık azgın birisisin yani hep kavga ediyorsun. Hadi dün yardım ettik ama bugün de kavga ediyorsun diye ona söyleniyor. Bela ma vakti en erade murad etti istedi en yaptı şey tutmak billezihü ve adül lehuma. <aduhullahi> Her ikisi için düşman okumcuyu tutmak istedi. Kale <gülüyor> dedim üzerine Ya ça. Efendim, efendim. Selamünaleyküm beyefendi. Ha merhaba olsun. Biz şoförün geldik biz Ha fazul gör. Kalem vakta ki en erade istedi, mürad etti, en yaptı tutmak istedi. Billesi o kimseyi hü adüvün luhuma her ikisinde düşmanı olan o kimseyi tutmak istedi. Kale bunun üzerine ya Musa etrüdi <tuh> en ne en nektülemi beni öldürmek mi istiyorsun diye. Kim katil te nefsen bir MC dün öldürdüğün bir canı öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun dedi. İn turidu illa en tekûne cabbaran fil erdu. En tekûne olmanı cabbaran yeryüzünde bir zorba olmanı filerdu. erdu. Ve ma turidu en tekûne minel muslihin. Ramazan günü istemiyorsun, entekhüne olmanı, bin Muslüh'in ıslah edicilerden olmanı istemiyorsun. Yani iki defa kavga ettiğinden e, sen düzelmeyeceksin gibi cevap vermekte. Bunun <gülüyor> üzerine e, uzaktan vejae raju'un min aksal medineti koşarak uzaktan birisi gelmekte. Şimdi Musa Aleyhisselam o, o arkadaşı yani kendi kalbinden olan kişi tekrar yardım istiyor. Sana yardım etmem diye bırakıyor. Fakat o dün bir gün evvel öldürmüş olduğu kişinin hakkında sarayda istişare yapılmış, konuşma yapılmış. Ve Musa'nın öldürülmesine karar verilmiş. Yani kısas yapılmasına karar verilmiş. Bunun üzerine Musa'yı sevenlerden <gülüyor> bir tanesi? Musa'yı sevenlerden içeride olanlardan bir tanesi ee, ordu gelip yahut askerler gelip Musa'yı yakalamazdan evvel <gülüyor> ona haber veriyor. Diyor ki hemen burasını terk et. Geriye dönme sakın. Yani saraya dönme. Burasını terk ettiği haber veriyor. Onu belirtiyor işte. Veca'e geldi racul bir racul min aksal medineti medine şehir tarafından birisi geldi o zaman biraz şehrin dışına çıkmış demek ki yes aa, koşarak uzaktan birisi geldi kale ya musa innel melai ya'te e, ya temru <gülüyor> e, bike lektuluke sahruc innel ekemine nasahin yani diyor ki ya Musa innel mele'i bir şeyler senin hakkında yani önde gelenler Firavun ve yandaşları senin hakkında murune bike senin hakkında bir karar verdiler emir verdiler neke? seni öldürmeye karar verdiler oranın işte hakimleri neleri varsa fahruç hemen çık ''İnniyleke muhakkak ki ben senin için ne nasihîn, nasihatçılardanım.'' Yani sana yardım edenlerdenim, nasihat etme edenlerdenim diye onun geriye dönmemesini ve Mısır'ı terk etmesini söylüyor. İşte bu şekilde Musa Aleyhisselam'ın ilk hicreti başlamış oluyor. Yani birinci hicreti başlamış oluyor. Mısır'ı terk ediyor bu şekilde. Demek ki bizim de belirli bir süre içerisinde belirli bir yaşamdan sonra Museviyet hakikatini idrak edip kitabı ve hikmeti aldık. ilmi ve hikmeti e, oluşturduktan sonra artık Firavun mülkünde yaşayamaz hale gelip oradan dışarıya çıkması gerekiyor. Yalnız çıkarken de diyor de, onun katletmesi gerekiyor. Seroğun halkımdan birilerini katletmesi gerekiyor. Bu şekilde de zaten kendisi çıkartılıyor çıkartılıyor orada. Yani o yaşa kadar Firavun'un ıı, himayesinde diyelim, çevresinde yaşamış ama artık kendisine ilim ve hikmet verildikten sonra Firavun'un çevresinde yaşaması imkansız hale gelmiş olduğu ve de böyle bir sebepler oradan uzaklaştırılması ortaya çıkmış oluyor. <gülüyor> Hı? Böyle oluyor zaten. <gülüyor> Başka türlü olmaz ki. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam Fharece oradan çıktı. Nasıl çıktı? Haifen korkarak çıktı. Yete re e, yete rakka bu etrafını gözetleyerek çıktı. Korkarak ve etrafını gözetleyerek şehrin dışına çıktı yani sarayın bulunduğu yerden ve Medine'nin şehrinde dışına çıktı. Arkadan gelen var mı diye gözetleyerek ve korkarak, çünkü kendisinin öldürmüş olduğu Kıbti'nin karşılığı kendi canının da gittiği e, söylendi. Böylece <gülüyor> Museviyet hicreti başlıyordu. Muhammediyet hicreti ile Museviyet hicreti arasındaki fark Hat hatıralarımıza baktığımızda Hazreti Peygamberin hicreti Mekke'den Medine'ye nasıl olduysa Museviyet hicreti de bakın şehirden şehrin dışına çıkmak oluyor. O zaman merkez neresi? Kahire yani çevrönlük, nefsi envaredi. Musevi Museviyet hicretinde nefsi envareden nefsi envareden çıkmak, hicret etmek. Ama bu hicreti yapmak için de bazı cana kıymak gerekiyor. Yani biraz gayret gerekiyor ayrıca. Biraz can yanması gerekiyor yani. Feharece minhe oradan çıktı. Haifen yetere kap yetere rakka bu. Gözetleyerek, murakıp olarak yani. Ve yola devam ederken Kale dedi ki Rabbi necini minel kavmi zalimin ''Bana zalim kavimlerden necat ver, kurtar.'' Bak, burada da necata ihtiyaç var. işte. Yani. Demek ki kendi kendine yetme. Mutlaka bir necat lazım. Kale dedi ki, Rabbi, ''Ey benim Rabbim, mecini, beni kurtar.'' Yani bana necat ver. O makamın. makamın. ''Mine'l kavmi zalimin.'' ''Zalim kavimlerden kurtulmak için bana necat ver.'' Bu <gülüyor> Museviyet hicretinin başlangıcı, yalnız burada Musa Aleyhisselam'ın hicreti bir bakıma tecrübi manada bir hicretti. Çünkü yalnız başına çıkıyordu. Ama tekrar geriye dönüp de Kalmi ile çıkması, bu tecrübelerinden de yararlanmak suretiyle Kalmini de birlikte hicret ettirmesi o sosyeti olmakta. Peygamber Efendimizin hicreti ise tam tersi, evvela ümmetini hicret ettirdi, sonra kendisi gitti. Ama burada evvela Musa Aleyhisselam'ın hicreti, geriye dönüp sonra kavmiyle beraber hicreti var, çıkması var. Ne kadar mühim meseleler görüldüğü gibi. ki وَقْتَكِ tilka em مَدْيَنَا Kâl Rabbi en yehdini seba's sebîl. Vaktaki velemma tevecceha etti bir tarafa yöneldi. Tilkae bilmediği bir tarafa yöneldi. Bu yöneldiği yerde Medyen'e. Medyen şehriymiş. Yani kendisi bilmiyor Medyen'e yöneldiğini ama o istikamete doğru yönelmiş. Hani Necat istemişti Rab'binden kurtuluş istemişti. Kale bunun üzerine yine kendi kendine dedi ki: "Esse umulur ki Rabb'i benim Rabb'im en yehdiyni beni hidayete erdirir, seva sebi ve doğru yolu buldurur. Doğru yol üzere beni hidayete erdirir." diye kendi iç bünyesindeki inancını böylece ortaya çıkararak yola devam etmekte. Şimdi bunun tefsirden bir küçük Beyzavi'nin beyanı üzere tefsirden aldığımız bu hadisenin oluşumu hakkında bir bilgi var. Onu da okuyalım. Beyzavi'nin beyanı üzere Medyen İbrahim Aleyhisselam'ın Medyen ismindeki oğlu bina etti deniyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın bilmediğimiz daha iki oğlu varmış.